Ve Bülent Usta e, Merhaba ben Alper Asonoğlu Normalin Sınırları programına hoş geldiniz e, Merhaba e, Merhaba Bülent, Bülent Usta da yanımda e, Bugün e, ben başlamak istiyorum e, Konuşmaya sonra Bülent'e e, sözü şey yapacağım de vereceğim. E, Bülent biraz evvel şey söylüyordu bir e, yayınlayacağımız şarkılardan bir tanesi için e, bir şarkı arıyormuş. O şarkıda e, insanın aşık olduğunda yürüyüşü bile evet. değişiyor e, diyordu. Ee, hakikaten de e, büyük ihtimalle o şekilde oluyor. Ama galiba aslında daha çok erkeklerin e, bir şeyleri değişiyor. Ben e, e, bana gelen terapilerde e, aşık olduğu için e, kadınların herhangi bir şeylerinin değiştiğini görmedim. Ama erkekler saç şekillerinden sakallarından, kıyafetlerine kadar her şeyi değiştiriyorlar. E, bu da e, aslında kadının e, müdahale e, erkeğe o şekilde müdahale etmek, e, etmesi ve erkeğin de buna izin vermesiyle ilgili bir şey ama herhangi bir şey ifade etmiyor çoğunlukta böyle oluyor yalnızca. Şimdi eee e, aşkın işaretleri e, var mıdır diyebiliriz belki e, burada. Hmm. Ben e, normal ve anormale e, gitmeden önce ama bu hani işte insanın yürüyüşünün değişmesi gibi e, bir, bir yerden girince bir Arap, Arap filozof ve şair İbn Hazm şöyle diyor Güvercin Gerdanlı adlı bir eserinde aşkın işaretlerini şöyle sıralıyor Bülent. Hmm. E, aşkın, zeki ve kurnaz insanların kolayca keşfedebileceği kesin işaretleri vardır. Bunların en başta geleni aşun durmadan sevdiği kişiye bakmasıdır. Gözün ruhu, göz ruhun kapısıdır. Başka bir işarette sevilenin söylediklerinin ne anlatırsa anlatsın bir dikkat dinlenmesidir. Anlattıkları inanılmaz ve mümkünsüz de olsa şaşırılmasıdır. Sözleri yalan da olsa onaylanmasıdır. Kötü bir şey de yapsa kabul edilmesidir. Haksızlık da yapsa onun tarafında olmaktır. Söylediklerinin ve söyleyiş tarzının taklit edilmesidir. Sevgilinin olduğu yere gitmekte acele etmektir. Oturduğu masada yanında, yanına oturmaya çalışmaktır. Ondan ayrı düşünmemize neden oluyorsa en önemli işlerin bile önemini kaybetmesidir. Hayatımızdaki normalin, <gülüyor> e, normallerin bu kadar değiştiği başka hiçbir şey olamaz herhalde. Evet, bütün bu işaretler sanırım böyle bizim e, idealizasyon dediğimiz şeyi gösteriyor galiba Alper bizim. Yani evet. Biz, evet. Hatta biraz böyle e, değiniriz bugün programda. ...ilkel idealizasyon dediğimiz şey... ...bütünüyle iyi... Evet her bütünüyle şey iyi <gülüyor> ve Cemal Süreya da tam burada böyle şöyle bir şey söylüyor. Ee, bütünüyle iyi olmanın dışında her şeyi her şeyi ona benzetmekle ilgili bir şey. Hızla geçen otobüslerin ardında benzeşmek. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni diyor. Yani böyle otobüsler geliyor geçiyor, orada bir siluet görüyor <gülüyor> ve siluet bile sevgilisine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ki Cemal Süreya zaten e, en önemli değil mi? Aşk üzerine şairlerimiz aşk üzerine şiirler yazmış. En ünlü şairlerimizden birisi. Onunla ilgili bir Cemal Süreya e, sözü geçmişken e, bir belgesel izlemiştim. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın düzenlediği bir etkinlikte orada şöyle bir şey diyordu. Cemal Süreya hep şefkati aradı kadınlarda e, ve e, aslında o şefkati arama şeyinin de annesini işte küçük yaşta kaybetmesiyle ilgisi olduğunu ki e, söylüyordu o belgeselde. <gülüyor> <dördünün saatte. gülüyor> Ee, ve burada sanırım böyle onlara da zaten değiniyor olacağız. Şefkat, bilgi. Evet. evet. evet. Doğan Hızlan'la e, evet. YouTube'da Doğan Hızlan'la Cemal Süreyya'nın bir ee, ...videolarını izledim, dağınızdan ee, edebiyatımızın böyle köşe taşlarından çok önemli bir insan, herkes tanıyordur onu bir şekilde biliyordur. Cemal Süreyya'yı böyle öve öve bitiremiyor, şu ödülü almış, bu ödülü almış, şunları yapmış, bunları etmiş falan da filan da. Ee, ve uzun uzun anlattıktan sonra, Cemalciğim diyor, unuttuğum bir şey oldu mu, sen nasıl, ne dersin filan. Yani adam otobiyografisiyle ilgili, onun biyografisiyle ilgili bir şeyler soruyor. Cemal Süreyya şey diyor. Ya ben herhalde kendimi şöyle anlatırdım. Ee, şu tarihte Erzincan'da doğdum. Dört ee, yaşında annem öldü. Dokuz yaşında Dostoyevs'i koktum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında her şeyi özetlemiş oluyor. <gülüyor> evet. evet sen idealizasyondan bahsetmek ister misin ben e, ona geçmeden önce yoksa bir, bir çok acayip bir e, bir New Yorklu e, science fiction yazarının hı. garip bir kitabından çok kısa bir özet bir bölümü yapayım ona geçmeden evvel bugün böyle aslında aşk gibi bir şey oldu hı hı. ve bir klip çıktı. Ha, evet, Söyledim, ee, işte. evet, evet ben susamam, ama. susamam <gülüyor> diye ve sosyal medyada da olay oldu ben de böyle sabah Murat Meriç'in tweetinden öğrendim e, ...gördüm şarkıyı... Ve, ...ve sabahtan beri aslında dinliyorum... Hı. ...ve oradaki... E, ...yani rap müziğiyle aslında... ...o kadar ben çok yakın değilim... ...ve o şarkı, bu klip sayesinde... <gülüyor> e, ...böyle... ...rap müziğiyle de tanışmış oldum... ...ve orada da mesela... Ama biraz geç kalmışsın yani... E, evet, ...yani <gülüyor> işte <gülüyor> çok eskiden biraz... dinlemiştim olsa da... E, ...bugünün mesela önemli... E, şeylerinden birisiydi. Evet, şimdi sen söyledin. Ben de hiç bugün gültü gün bakma şansım evet. olmadı. Ben de çıktıktan sonra herhalde çocuklarım da e, buradalar. Bana akşam şey e, yolda arabada dinletirler bunu. Evet aşkın o şeyi böyle benlikten çıkıyor. Var mı orada? Aşkla ilgili bir şey mi var? Susana? Yani aşk aslında şöyle. Mesela e, böyle oradaki doğrudan aşkla ilgili bir şey yok. Hı. Hayvan hakları, kadın Hı. hakları, çevre üzerine olan şeyde. E, orada böyle o şarkıyı dinlerken ki insanın ee, i̇yi gelen yanı böyle benliğinden aslında biraz sonra yani geçen programda biraz konuşmuştuk. Bir, bir süreliğinde olsa çıkmasını ve dünyanın o meseleleriyle politik bir şarkı. Evet. E, bütünleşmesi, oradaki isyanla, oradaki Bu olması. o da bir aşk değil mi? Evet. Dünya aşkı, hayatın, hayat evet. aşkı. Evet. Yani belki de e, en sağlıklı olan şey hayata, yani hmm. sağlıklı değil mi? Belki kendi ne çeliştim. Sağlıklı demekten hiç hoşlanmıyorum. Yani en normal olacak olan şey hayatla bütünleşmek evet. olabilecektir. Hı. Olabilecek hı. bir Burada şeydir bence. şarkıda intiharla ilgili bir kısım da vardı. Herkes seni terk etse de sözlerinden birisi sen dünyayı terk etme hı, Ne kadar güzel. Oradaki e, umutsuzluğa olan hı, hı, hı. bir tepkiyle göre Evet. Biliyorsun ben çok <gülüyor> 6 aydır neredeyse Nietzsche'yle yatıp kalkıyorum. Nietzsche'de böyle Chopin ağrın, o nihilizmine çok ee, inanılmaz derecede karşı çıkan, ki Nietzsche insanlar böyle şey zannederler, böyle kötümser bir adam falan zannederler. Ee, Schopenhauer e, de, Nietzsche'de e, 19. yüzyılda dünyanın, yani şu andaki gibi aslında çok fazla değişen bir şey olmadı. Bir dekadans, bir çöküş, bir e, yok oluş içinde olduğunu e, fark ediyorlar falan. Ve e, maalesef şey e, Schopenhauer oradan bir nihilizme gidiyor ve diyor ki, yani onlar özü sözler etmeyi çok seviyorlar. Yani Schopenhauer Orada Nietzsche'nin biliyorsun sözleri böyle aforizmatik sözleri falan çok acayip. Chopin harbi şey diyor bir insanın başına gelebilecek en iyi şey hiç doğmamış olmaktır diyor. <gülüyor> yani ben e, bunu ben bir terapist olarak da Alper Asanoğlu olarak da hiç onaylamadığım e, bir söz. E, çok çekici bir lafmış gibi gözükse bile aslında ne kadar yani, yani saçma değil mi? Hı. Yani hayat hakikaten aslında bütün, bütün çok kötü şeylerine rağmen hiç de e, reddedeceğimiz kadar da korkunç değilmiş gibi geliyor bana ben içinde şey diyor e, Chopin'ın yaptığı en büyük hata budur evet bir dekadans içindeyiz ama e, o üst insan olmak übermeşi hep bir şekilde çok yanlış anlaşılmıştır nazizmle birleştirilmiştir filan ama o insanın kendi içindeki bazı şeyleri aşmaktan e, bahsediyor diyor ki o nihilizme kaymak değil hayatı olduğu gibi bütün acılarıyla <gülüyor> hayata olduğu gibi bütün acılarıyla Evet diyebilmektir en önemlisi <gülüyor> ne diyor ve e, tam da edemisin o şarkıda e, <gülüyor> söylediğin e, meseleden de bahsetmiş oluyor birazcık böyle felsefeci <gülüyor> olarak ve e, düşündüğümüzde bu normal Anormal normal farkında mısın e, normal ve normal ile ilgili çok net ...şeyler varmış gibi, sınırlar varmış gibi... ...düşünülüyor. Hı hı. Herkes... ...normalin ve anormalin... ...ne olduğunu... E, ...bildiğini varsayıyor. Hı hı. Ama... E, ...ben özellikle bu programı... ...böyle yapmaya başladıktan sonra... ...normal ve anormalle insa, ilgili olarak... ...insanların yapıp... ...yapıp ettiklerini, söylediklerine falan... ...dikkat edince... ...bir sürü insan aynı cümlenin içinde... ...birbirliğe çelişen normallik ve anormallikler den bahsedebiliyorlar. Yani hiç kimse aslında normalin ve normalin ne olduğunu çok da bilemiyor çünkü aslında normal aslında hani e, duruma e, içinde bulunduğumuz kültüre, cinsiyetimize, e, zamana, Yaşanan ilişkiye ya da yaşanan şeylere göre de e, değerlendirilmesi ve değişmesi vesaire olması gereken bir şey e, sanki birazcık bana e, öyle gelmeye başladı ve öyle de zaten herhalde en normal olan şey normalin tek normal olan şey normalin devamı değişiyor olması sanki hı hı. E, ve tanımının da e, değişiyor olması şimdi e, bu ilişkilerle ilgili filan e, konuşmak istiyoruz e şimdi böyle çok çok da tanınmamış bir e, New York'tu bir e, gazetecinin e, Kurt Anderson'ın bir kitabı Turn of Century diye e, bir modern bir New York ailesini anlatıyor. 21. yüzyılda. bir Yani bunu aslında daha önce yazmış. 21. yüzyılda biraz böyle uzak bir şey olarak anlatıyor. Biz artık aslında 21. yüzyıldayız. Böyle teknik inan, inanılmaz ilerlemiş turbo kapitalizm var. E, böyle işte bir e, George ve Lizzie evliler. İkisi de çok iyi paralar kazanıyor. E, üç çocuklar var ama çocuklar o kadar bu, bu şeyle çok ilgililer ki e, söyle teknolojiyle falan her şeyi biliyorlar gibi çok ben yani çok çok acayip bilgiler her şeyi biliyorlar. Yani bizim kendi çocukluğumuzda e, internetin de olmaması nedeniyle e, hiçbir zaman bilemeyeceğimiz ancak büyüdüğümüzde işte ...kitaplar okuyarak ulaşabileceğimiz bilgileri... ...internette çok çabuk ulaştıkları için... ...neredeyse bir daha iyi gibiler filan... ...neyse bunlar böyle o kadar iyi paralar kazanırlarken... ...bilmem ne filan... Ee, ...birden George işsiz kalıyor... Ee, ve şöyle bir garip bir durum oluyor. Karısını kıskanmaya başlıyor ve karısı da o sırada e, kariyerinde biraz daha yükseliyor. Ve çok fazla gezmeye, tozmaya başlamak zorunda kalıyor. Dünya artık global bir dünya ya. Oradan oraya gidiliyor bilmem ne filan. George Lizzie bir arkadaşlarından yani onun meslektaşlarından birinden kıskanıyor. İşte onunla galiba ilişkisi var falan filan diye. Sonra bir gün ev, evde yani adamın yaptığı şey? Evde oturmak yani işte bir iş bulmaya çalışıyor. O sırada bir paket geliyor uzak doğudan. ...adama e, bir cd, e, CD var... ...bak o zamanlar hala CD olacağı zannediliyormuş... ...şeyde... ...21. yüzyılda... ...21. yüzyılda CD kalmadı halbuki... ...burada bir e, bilgisayar ekranında izliyor... ...bir, bir porno... E, ...porno izleyip mastürbasyon yapan... bir adam var... ...ve porno izleyip mastürbasyon yapan adam... E, ...karısını... ...karısını kıskandığı adam... E, ...pornodaki kadın da... ...yapay bir kadın... ...ve karısı... <gülüyor> ama gerçek değil yani öyle şey yapmışlar. <gülüyor> ee, şimdi e, ama e, öyle gerçek yapmışlar ki karısı hakikaten bu pornoyu... ...porno filmde oynuyor gibi ve e, karısını kıskandığı adam da bu pornoyu izleyip mastürbasyon yapıyor. Şimdi adam kıskanıyor. Sonra kıskandığı için kendine gülüyor, kızıyor, şaşırıyor... Ne yapacağını bilemiyor. Yani şimdi burada normal mi kıskanması? Normal değil mi? Ne olduğunu bilemiyor. Ama yani gerçekten benim de cevap verebileceğim bir şey değil. Yani enteresan bir e, şey yapmış e, bu gazeteci. Ve olabilecek olan bir şey. E, buna benzer... E, şeyleri sanal dünyada da e, şimdi böyle tweet şeyde biten başlayıp whatsappta başlayıp whatsappta biten aşklar var artık biliyorsun evet. işte <gülüyor> daha çok görüşmeden bilmem ne filan insanlar birbirlerini daha oralardan kıskanıyorlar şimdi böyle bir şey kıskanılabilir mi? gerçekten mesela ben bilmiyorum sen ilk duydun şimdi de, daha önce de bunu konuşmadık <gülüyor> ilk aklına geliyor mesela böyle bir şey kıskanılır mı acaba aslında e, şimdi bir açıdan kıskanılır çünkü aşkta imge yani orada e, karısının, eşinin bedeni olması gerekmiyor. Hı -hı. Onun bir imgesi var. Evet. Fakat ben buraya mesela şuradan böyle girebiliriz aslında. Normallik, anormallik meselesine. Mesela oturdum ve e, sağlıklı bir aşk. Biz, Hı -hı. Ben de çok sevdiğim sözcük <gülüyor> değil. Sağlıklı sözcüğü ama evet. nasıl birisi? E, bir kere sağlıklı bir aşk mesela oradan yola çıkarak aslında oradaki aşkın normalliği ve normalliğine bakabiliriz. Ve gerçekten öyle bir aşk... Ee, ...çok cazip gelecek mi? Hı -hı. Pek çok açıdan cazip de gelebilir. Bir kere... E, ...sağlıklı aşkta... ...yetişkin bir kendilik gerekiyor. yani evet. e, Ve e, olgun savunma düzenekleri. Yani, normal aşk... ...değil mi? Sağlıklı mı? demek Demeyi seçiyorsun. Evet Neden? ya da normal Daha. de diyebiliriz. Ee, okuduğum böyle... yani ...baktığım kitaplarda, yazılarda... Hı -hı. Böyle ...sağlıklı diye geçiyordu evet, ama... ...normal evet. bir aşk... ...çünkü dediğin gibi normal değişiyor ki... Evet. ...şimdi e, ama böyle... ...sağlıklı da değişiyor. Psiko, psikodinamik açıdan böyle sağlıklı hı, bir hı, aşkın... Hı. ...yani bir patolojik olmayan evet, bir aşkın... ...psikopatolojisi olmayan, olmayan evet. bir aşkın... Hı -hı. ...bir kere yetişkin bir kendilik. O zaman Halbuki e, galiba patolojik olmayan aşk demek lazım değil mi? <gülüyor> değil mi? <gülüyor> sağlıklı mı? Evet. Patolojik olmayan bir aşk ne kadar sağlıklı o da soru işareti evet. çünkü yani. E, şimdi bir kere yetişkin bir kendilik gerekiyor... ...ve bu yetişkin kendiliğin doğal olarak... Aşk yaşantısını e, gelişkin savunma mekanizmalarıyla e, yaşaması gerekiyor. Yani i̇lkel savunma mekanizması nedir? İşte yansıtmalı özdeşim, inkar vesaire ya da ilkel idealizasyon değil. Hı hı. E, daha gelişkin savunma mekanizmaları yaşaması gerekiyor. Sonra kendisini e, e, aşkı bir sevgili kendisine sunulan var olma fırsat, fırsatından dolayı yüceltmeyi... Yani kendisine var olma fırsatı sunduğu için. Kendisini yeterince onlara adamayı... Hı hı. Bu adama meselesi mühim. Bilir. Aşkı ve sevgili üstün tutar ama mutlaklaştırmaz. Mesela en çok şeyde mutlaklaştırma. Mutlak bir aşk. Evet. Hı hı hı. Ee, sonra iyilik vadine uygun biçimde eğlenmeye... ...kendisini ve sevgisini eğlendirmeye çalışır. Yaşamın gerçeklerini gözlerini kapamaz. Kendi sınırlarının farkındadır isteklerinin radikal bir e, savunucusudur ama durulması gereken yerde durur. Diretmez. Ama çok zormuş ya. İlişkinin gerçekliği içinde sağlıklı iletişimin yollarını arar. Ötekinin haklarını ihlal etmemek için gerekli özeni gösterir. Ve burası çok önemli. Çünkü bu burayı bu programda e, vakit olursa tartışmak güzel olur. Cinselliği dışlamaz yani Eros ve Agape'yi. Hı -hı. Ee, birbirinin karşısını dikmez biliyor yani agape böyle Yunanca e, bir sözcük ve şeyde kullanılıyor cinsellikten arınmış bir aşk biraz daha yüce bir aşk yüce bir aşk evet ee, ve bunu mesela ergenlerde çok sık rastlıyoruz böyle aşık olduğu kıza karşı ya da erkeğe Hı -hı. karşı cinsel baruzu besleyemiyor çünkü Hı -hı. orada daha ama Yunanlar agape mu diyorlar seni seviyorum yani sevgilim agape evet. mu sevgilim demek Hı -hı. yani e, yücel diyorlar şeyi. Evet. E, Eros'la kullanmıyorlar yani. Evet. Ama genelde mesela şeyde böyle literatürde. tırt gibi. Evet, literatürde li, öyle dediğin gibi. Eros ve Aga Hı -hı. Agape. Mesela onu dışlamaz. Ee, şimdi onun bir şeyi denebiliyor musun? Sofya'da var. Sofya'da yalnızca e, e, filia var pardon. Filia da hani eee bilgiyi sevmek demek. Hı -hı. Oradaki sevmek mesela oradaki filia da aslında dostları, arkadaşları sevmek eros cinsel bir arzu dediğin gibi agape ise daha yüce <gülüyor> yüce tanrılarla daha <gülüyor> çok birleştirilen bir şey. Evet işte bu şeyde patolojik olmayan aşkta bu ikisi birbirinin karşısında değil. Cinsellik ve agape <gülüyor> bir arada. Ee, ve aşkına bir karşılığı talep eder. Fakat zorlamaz. sevleni özgür bırakır. Burası mühim. Ve manipülasyondan medet ummaz. Şimdi böyle bir aşk... Ben yapamam mı Mesela böyle bir aşktan... Ben geçti. böyle bağışık değilim yani onu söylemeyeceğim. Evet. <gülüyor> Ama böyle bir, Şimdi ideal olan bu. Fakat böyle Hı -hı. bir aşk anlatan bir roman, bir film... Ne kadar ilgi çeker? Hiç çekmez. Çok sıkıcı. Ve böyle şeyde de... Belki Ursula, Leguini, Mülksüzler romanında Hı -hı. mesela... Öyle iki tane ayrı dünya vardır ya... O ideal olan dünyada mesela aşk yok. Evet. Mesela bu bana ilk okuduğumda çok şaşırtıcı gelmişti. Ee, pek çok şeyde mesela Budizm'de benim bildiğim, yanılıyorsam e, dinleyiciler düzeltir... E, ...tutkular, tutku yok zaten. Evet, Aşk, evet. aşka yer yok. Hı -hı. E, ya da aşkı farklı bir şeyi var. Agape'ye benzeyen Hı -hı. bir evet. e, yanı var. Onun içinde de tutku, coşku yok. Yalnız... Ee... İndra evet. <gülüyor> Gandhi'nin 37 yıl sonra... E, ...bir e, hiç cinsellikten... ...tamamen uzaklaşmış... Hayat, ...hayatın aseksüel yani... ...tutku ve cinselliğin olmadığı... ...bir hayat yaşamaya... E, ...başladıktan 37 yıl sonra... ...rüyasında seviştiğini ve... E, ...orgazm olduğunu... E, anlatma, ...anlattığını biliyor musun? Yok bilmiyorum <gülüyor> ama ben sana daha ilginç bir şeyin söyleyeyim... Buniel... ...böyle <gülüyor> yapılmış bir söyleşte şöyle diyor... ...bu cinsel erkek yaşlanınca diyor... ...büyük büyükten kurtuldu... <gülüyor> ...kırbaçlanmaktan... ...sanki o bu yaşıma kadar diyor... ...sürekli bir sırtımda bir kırbaç... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...yani onun farklı şeyleri de var... ...bizim... E, e, ...bizim köpeğin e, şeyi de... E, ...iki yaşında bir köpeğimiz var... ...erkek... E, ...veteriner onu kısırlaştırdı... ...çok ciddi rahatladı hayvan... ...çok da ucuza yetiyorlar... <gülüyor> evet, ...aktında bulunur... Evet. <gülüyor> Bütün enerjimi alan bir şeydi diyor ve e, ondan sonra çok benim için daha üretiken bir zaman, dönem başladı diyor. Sen e, idealizasyonla ilgili bir şey söylemeyeceksen bir şarkı dinleyelim mi? Bence de. Tamam. E, bunu e, Yağmur Seçti, Biddle's'tan, all, all You Need Is Love. sing, the can't be sung, nothing you can say but you can learn how to play the game, it's easy, nothing you can make but can't be made, no one you can save but can't be saved, nothing you can do but you can learn how to be you in time. See dergi. E, merhaba tekrar... E, ...normali sınavlarındayız. E, Bülent... E, ...sana da hep devamlı geliyordur. Yani biz terapist olarak... ...günlük günlük hayatımızda hep ilişkileri konuşarak... ...yalnızca <gülüyor> aşk ilişkilerin değil, değil tabii. İnsanın kendi içindeki ilişkilerini de... <gülüyor> e, ...başkalarıyla ilişkilerini de... ...hep konuşarak... E, ...günümüzü geçiriyoruz. E, i̇nsanlar... E, ...çok net bir şekilde aşık olmak ve evlenmek ya yani ev, aşık oldukları insanla evlenmek acaba evlenmek için aşık olmak hı hı. gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi e, çok ciddi kafaları karışık normalin bu konudaki normalin ne olduğu da çok fazla bilinen bir şey değil sanırım değil mi? Hı hı. E, son yıllardaki Almanca İngilizce eş terapistlerinin e, yazdıkları Almanca İngilizce kitaplarda ben bu mantık evliliğini hep çok ön plana çıkarılmaya başladığını gördüm yani bu bizim hı. görücü usulünün Modern <gülüyor> versiyonu gibi. <gülüyor> Hatta şimdilik mesela hani o siteler var, sitelerde insanlar özelliklerini yazıyorlar. Sonra arkadaşlara e, söyleniyor. Ya işte ben çok yalnızım, bana uygun kim, beni tanıyorsunuz kimse yok mu falan filan. Şimdi ama sonuçta aşık olabilecekleri birilerini arıyorlar. <gülüyor> ama çok enteresan bir şey. Aşık olmakla evliliğin ya da aile kurmanın, evlilik başka bir kurum da aile olmanın da karı koca olmanın, birlikte çocuk yapmanın da. Eşleştirilmesi o kadar yeni bir şey ki, ee, yani 200 bin yıllık Homo Sapiens tarihinde e, endüstri devrimi yani 1970, 1700'li yıllar yıllara kadar, yılların ortalarına kadar filan hiç kimsenin e, aşık olduğu insanla evlenmeye çalışması gibi bir şey söz konusu değil ya da evlen evlendiği insana aşık olup olmamadığını da sorgulamıyor hatta Fransa aristokrasisinde çok enteresan e, bir şey var şey diyorlar ya o insan neden karısına kocasına aşık olsun çok komik bir şey insan sevgilisine aşık olur şimdi e, bu ee, ...şey devrimine kadar... ...endüstri devrimine kadar iki sınıf var... ...bir aristokrasi bir köylüler... ...köylüler zaten hayatta kalmaya çalışıyor zavallılar... ...yani e, çocuklarının... ...ergenlik sorunu bile yok... ...çünkü dört dişine yürümeye başladığı an... ...şeye gidiyorlar... ...tarlaya gönderiliyor... ...hayatta kalmaya çalışıyor... ...ha aşk yaşanıyor... Olur, ...mutlaka yaşanıyor... ...ama aile olmanın kriteri ve ölçüsü... ...öltüsü bu değil... ...e aristokrasiye baktığında... ...aileler evleniyor... malın mülkün... ...bilmem ne... ...yani davul de, dengine gine çalar misali... ...sonra endüstri devrimiyle birlikte... ...işçi sınıfı ve bojuva sınıfı oluşuyor ve... ...yani köylüler çalışmaktan aşık... Olama, olabilecek zamanları yok, hayatta kalmaya çalıştıkları için. Aristokrasi hiç çalışmıyor ve yalnızca mal mülk için evleniliyor. Şimdi e, Burcu ve işçi sınıfı ile birlikte çekirdek aile oluşmaya başlıyor ve insanlar geniş ve büyük aileden e, hmm. uzaklaşıp oturdukları doğdukları yerlerden çalışabilecekleri başka yerlere gitmeye başlıyorlar ve e, çok yalnızlaşıyorlar ve e, evlilik e, meselesinde. İnsanlar aşkla evliliği bir araya getirmedikleri için insanlar, kadınlar ve erkekler de evin dışındaki birileriyle bir aşk yaşıyor. Ve şimdi günde 10 saat, 14 saat çalıştığını düşün e, bir şeyin, işçinin. E sonra o bir de eve değil de aşık olduğu kadına giderse, onunla zaman geçirirse öbür gün saat 7'de yine nasıl çalışacak? Şimdi <gülüyor> o yüzden bütün popüler dergiler, aile dergileri, bütün popüler aşk komandaları... ...aşkın evde olduğunu vaaz etmeye başlıyor. Hı hı. Diyor ki evdeki kadına aşık ol. Ya da diyor ki evlen, aşık olduğun kadınla evlen. Bunun tersi de geçerli tabii yani. Hı hı. Çok enteresan birden normal değişti. Tabii yani bir günde hı hı. değişmiyor ama... ...normal değişiyor. Yani evlilik ve ailede... ...normal olan şey... ...bambaşka bir şey haline dönüşmeye başlıyor. Hı hı. Ve biz 1950-60'lı yıllarda... ...bu tam durağa çıkan bir şey böyle... ...aşk evlilikleri böyle altın çağını yaşıyor... Ee, ama e, boşanma oranları daha fazla. Evet. <gülüyor> yani e, normal ne, anormal ne e, aşk evlilikleri bu kadar önemliyse ve insanlar aşık olduklarıyla evleniyorsa e, ne oluyor da daha çok boşanıyor insanlar değil mi? Evet. Neler? Nasıl ee, girmişler? Aslında e, buna şuradan böyle idealizasyon meselesine de buradan girebilirim. E, mesela Yeşilçam filmleri. Oradaki aşk hikayeleri. E, ve orada böyle bir ...adanmışlığa benzeyen... Değil mi? ...bir şey var böyle... ...ömrü boyunca seviyor... ...işte kör oluyor... ...onun için şarkılar besteliyor... ...işte zengin kız... ...ya da fakir olan ya da tam tersi fakir... ...hep böyle bir... E, ...şimdi oradaki şeye baktığımızda... ...ve iyiler tam iyi... ...kötüler tam kötü... ...ya tecavüzcü oluyorlar... ...ya böyle bütün zorluklara katlanan... ...muhteşem iyi insanlar oluyorlar... ...orada mesela bizim... E, ...psikolojide böyle ilkel idealizasyon dediğimiz şeyi görüyoruz. Ve orada e, adanmışlıkla... ...mesela orada bir adanmışlık gibi göz, gözüküyor. Mesela son dönemki filmlerde de, aşk filmlerinde çok başka bir şey var. Çok başka bir şey anlatılıyor. E, ve orada senin bahsettiğin şey mesela Madame Bovary roman... Hı -hı. E, ...yine o yılları aslında denk geliyor. böyle Kadının evet. e, yasak aşk yaşaması, başka Hı -hı. bir erkeğe aşık olması... ...biraz böyle birey olmayla da ilgili bir şey... E, ...ve o dönem... E, ...mesela şimdi ilke idealizasyonla... ...şeyi şöyle ayırabiliriz belki... E, ...Yeşilçam filmleriyle... ...Günümüz Aşk filmlerini karşılaştırarak... E, ...birisinde takıntı... ...gerçekte... ...yani fantezi... ...şimdi adanmışlıkla takıntı farklı... ...adanmışlıkta bilinçli bir şey var... ...ben biliyorum... Evet. ...onu tanıyorum ve kendim onu adıyorum... ...bu bir ideoloji de olabilir... ...başka bir şey de olabilir... Evet. ...fakat takıntıda... E, ...farkında olmadan yani o tutku beni alıp götürüyor. Hı hı. Ve orada mesela baktığımızda daha fan, şeye benzetebiliriz. Hayal ve fantezi kurmak arasındaki fark. Hayal kurmak daha bilinçli bir aktivite. fantazi ise bilinç dışıyla ilgili. Ve e, orada ve fantezi de hiç böyle azımsanmayacak kadar güçlü bir şey aslında. Evet. Ya, e, Stephen Zweig'ın böyle öykülerinde şeylerde vardır. Bir kadını görür, takıntı haline getirir ve hayatını mahveder. Evet. Yada Tam tersi. Ee, oradaki şeye benziyor. Yani birey olmakla, birey olmak çünkü biraz o şeyi e, eğer adayacaksa kendisini. E, kendi birini yok etmeden atmak, Evet, değil mi? Evet, kendi benliğini yok etmeden çok doğru. Ee, bunu yapabilmek. Mesela ama Yeşilçam filmlerine baktığımızda gerçekten yok oluyorlar. Evet, müthiş evet, bir evet. acı, müthiş bir umutsuzluk. Ve o dönem mesela Türkiye tam bir dönüşüm. E, ve birey olma modernleşmeyi aslında yeni yeni yaşamaya evet, başlayan evet. Bir, halen daha birinin oğlu birinin e, yeğeni olmanın çok önemli olduğu zamanlar evet o tabii, dönemler tabii. yani ne yaptığın değil kimin çocuğu oldun ben e, karikatüre ederek e, İsviçre'de bana işte doğulu e, insanlarla ee, göçmenlerle nasıl psikoterapi, onları nasıl anlayacağımızı <gülüyor> e, anlay anlayabileceklerini sorduklarında, yani işte konuşmaları çağırdıklarında karikatürize ederek şöyle diyordum. Yani Batılı bir insanın CV'sinde neler yaptığı yazar, <gülüyor> Doğulu insanın CV'sinde kimleri tanıdı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, o çok önemli e, bir şeyle dönüşüyor kimle evet. e, ilişki içinde Hı -hı. olmuş olduğun senin tarif eden yani bile var ya adam padişah oluyor babasını çağır getirme ba babamı diyor sonra gördün mü bir şey Hı -hı. olamaz den, senden dedin padişah oldu diyor Badan, babası da şey diyor ben sana padişah olamazsın demedim ki adam olamazsın dedim <gülüyor> Babana ayağına getiriyorsun evet. yani padişah olmak yetmiyor Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> özel bir durum ve böyle oradaki böyle şeyler gelişim böyle sürecinde o ilkel idalizasyon dediğimiz böyle başta söylediğim hiç böyle bütünün iyi, bütünün kötü. Mesela günümüzde ilişkilerde en çok sorun yaşadığımız şeyin kaynağını oluşturuyor. Yani aşk ilişkilerinde yansıtmalı özdeşim dediğimiz bir hı hı. ilkel bir savunma mekanizması. Bu ilkel savunma mekanizması böyle Melanie Klein'in böyle şeyiyle iyi nesneyi yani kötü nesneyi dışarı atmak tür dışkılamak aslında. Yani borderline evet. oluyorsun neredeyse Aa, şeyde değil mi? Borderline'ın en önemli yok. şeyi değil midir? E, yansıtmalı özdeşim. Tabii en önemli ve bunu hı. ama e, farklı patolojilerde de görüyoruz Mutlaka, o mekanizmayı tabii, tabii, tabii. mekanizmayı. Hı. Ve ilişkiler mesela o kadar enteresan ki diyelim adam ya da kadın e, eşini kıskanıyor. Biraz evvel kıskançlık dedik ya. Gerçekte e, aldattığından şüpheleniyor hatta. Gerçekte kendisi aldatmak istiyor. Hı hı. Fakat bunu bilinç dışı olarak o kadar engellenmiş ki orada o arzusunu e, eşinde, <gülüyor> o kötü nesneyi, kö e, eşini aldatan kişiyi yapıp onun o şekilde mücadele etmek ve eşi de bir süre sonra gerçekten acaba ben öyle miyim demeye başlıyor. <gülüyor> ya da tam tersi diyelim adam e, saldırgan e, ya da kadın kendi saldır şiddet saldırganlığıyla sorunu var bunu eşine yansıtıyor ve sanki o çok saldırgan biriymiş gibi. Çok Hı -hı. sorumlu biriymiş gibi. Adam da bir süre sonra bu ilişkilerde, duygusal ilişkide öyle bir aktarım, çok güçlü bir aktarım var. Gerçekten öyle davranmaya başlıyor. Hı -hı. Yani eve girene kadar adam e, o kadar yumuşak bir adam ki. Ama eve girdiği anda birden başka birisine dönüşüyor. O yansıtmalı özdeşimle. Evet. Ve ilişkilerdeki en önemli, böyle aşk ilişkisinde en önemli şeylerden, e, sorunlardan Hı -hı. birisi so Ve yine yansıtmalı özdeşimde böyle biraz evvel sıraladığın şeyde. Her şeyle mükemmel hı hı. ve o mükemmel ben değilim. Sonrasında ben mükemmelim o değil. Evet. Bu kutup arasında böyle. Gidip gidip, evet. evet. Splitting dediğimiz şey evet. Söylediğin şey benim bir e, Danışanımla e, hastamda Hastamın anlattığı bir şeye çok Benziyor e, Kendisinin e, Fark et kendisindeki psikopatolojiyi Tabi ki tanımıyor tanımıyor hı, ama hı. E, Bunu seziyor kendisi gibi İnsanoğlu kendisine benzeyen insanları Ve birlikte olduğu Erkeğe kendisi gibi Olan kadınların etraflarındaki Kadınların tamamının aşık hı. olduğu adama aşık olduğunu düşünüyor hı hı. ve sevgilisinin de onlarla birlikte olacağından şüpheleniyor. Hı hı. Evet. Halbuki hiç böyle bir durum yok. Evet. Bunu böyle şey yapanlar da var. Kendisine mesela ünlü insanların aşık olduğunu düşünüyor. Evet. Erdo Bunu erotom er erotomani erotoman <gülüyor> denilen şey, değil mi? O şey? Evet. şeye Evet, evet. Oradakinde orada tabii evet evet. Oradaki, orada narsistik bir şey de. <gülüyor> e, devreye giriyor sanırım. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu sadakatsizlik ve aldatma meselesi. Ben onu birazcık böyle ...birbirinden ayrı düşünüyorum... ...aldatmak hmm. ve sadakatsizliği... ...şimdi... E, ...yani e, mesela birisi... ...birisiyle yani bir ilişkisi var... ...ve başka biriyle bir gece... ...bir şey olduğu istemediği halde... ...aslında böyle niyeti yok... Yani öyle bir şeyler oldu ki yakınlaşıldı. Sıcak bir ortam oldu. Uygun bir şey de var. Net bir şekilde yakalanmayacaklarını da biliyorlar. Biraz içki içilmiş filan. Bir sadakatsizlik yaşanabiliyor. Şimdi bunu sadakatsizlik olarak adlandırıyorum ben. Yani aldatmak değil. Aldatmak bana şöyle geliyor. O ilişkiye devam etmek ve mesela evdekine bundan hiç bahsetmemek. Ama diğerine de ...ya bizim evdeki ilişki zaten çok kötü... ...biz zaten ayrılacağız deyip... ...onu da paralel olarak sürdürmek... ...bunun ben gerçekten... E, ...hiç etik bir şey olmadığını ve gerçek aldatmanın... ...bu olduğunu Ama, düşünüyorum... Ama e, Alpa orada o kadar enteresan bir şey işliyor ki... ...çok enteresan bir psikolojik süreç var... ...mesela eşiyle beraber... ...ve başka sevgilileri var... Hı hı. Eşin, ...ve bunu fark ediyor eşi... ...ve adamı terk etmek istiyor... Adam diğer bütün sevgilerinden ayrılıyor. Hemen ayrılıyor. Evet. Tabii. Çünkü orada böyle şey deniyor ona. Tersine bir ödüpal çatışma yaşıyor. Yani onu zevkli kılan o şeyi, diğer kadınları ona Tabii. cazip gelen şey evet. aslında eşi. Tabii. Ve orada kurduğu, eşiyle kurduğu bir anne aktarımı. Evet. Anımda diğerler evet. önemsizleşiyor. Evet. Hepsini birden çıkartıyor. Evet. O, o daha önce zevk aldığı şeylerden artık hiç zevk alamaz. Hiçbir şekilde zevk evet. Hiçbir şekilde. O yüzden orada etikten farklı bir şey varmış gibi geliyor bana. Yani Yo, ben yakalanmaktan hiç bahsetmeden söylüyorum söylediğim evet. şeyi. İkisini evet. paralel olarak yürütmekten evet. bahsediyorum. Evet. Yoksa Doğru. yakalanıldığında yaşanan duygudan daha, daha ziyade. Şimdi bak çok enteresan bana bunu neden yaptın diye benim aşkın hallerinde bana bunu neden yaptın diye bir bölümde. Ee, bir sürü psikolojik bu dediğini şeyleri filan da ben hı hı. E, oldukça yazmaya çalıştım e, filan. Bir sürü başka sistemik e, açıdan nasıl bakıldığıyla, diliyle ilgili filan... E, Ahlaki açıdan da bakılıyor mesela şeydi Ahlaksız bu adam ya da kadın Hı -hı. bilmem ne falan. Entelektüeliz, daha entelektüel kesimler şey diyor işte. Bunun ço çocukluğundan annesiyle bilmem nesi falan var. Terapiye gitmesi, iyileşme. Onlar da hasta Hı -hı. diyorlar. Şimdi çok enteresan bir psikososyal, e, sosyal psikoloji çalışması var. Hı -hı. Herkese soruyorlar. Yani e, şey olanları. E, sadakatsizlik yapanlara ya da işte aldatanlara eşlerini. Niçin yaptınız diye. Hı -hı. E, binlerce insana. Ee, ...sence en çok verilen... ...iki yanıt ne? Bunu daha önce konuşmadığımız evet. için bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. <gülüyor> can sıkıntısı ve merak. <gülüyor> ve e, günümüzde bu ikisi de... ...can sıkıntısı da çok anlamlı. Evet. da de çok tabii. derin bir konu. Tabii, tabii, ki, e, tabii Programda ele alacağımız başlıklardan birisi. Bir tanesi, tabii. Evet. tabii. Ve merak. Evet. Ee, buradaki mesela bir yandan günümüzde... ...sosyal medyanın da böyle kışkırttığı bir şey var bu anlamda yani sadakatsizliği hı hı. ya da aldatmayı kışkırtan bunu da ben böyle e, seçme ile ilgili bir seçme kaygısı ile ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü bir kadını seçiyor onunla bütün hayatını onunla geçirecek ya da adamı ve ama görüyor ki etrafta sosyal bir sürü başka insan var bir sürü başka kadın bir sürü başka hayat var ve bunu bir yerden sonra eğer imkanı olduğunda denemek istiyor. Evet. Yani o seçenekleri de e, yaşamak istiyor. Benim İsviçre'ye gittiğimde e, ilk 3 sene ben, bizim de e, klasik psikanalizden geçmemiz gerekiyordu. Hı. Yani eğitimin parçasından parçalarından bir tane haftada iki 3ten gidilen bir şey. E, orada Normalde biliyorsun psikanalistler çok fazla yorum... Ee, yani böyle heyecanlı heyecanlı yorum yapmazlar. Güzel güzel yorumlar yaparlar. Benim de İsviçre'ye yeni gittiğim zamanlar... ...ve çok böyle inanılmaz regresi olduğum zamanlar... Mız, ...mız mız mız mız mız şey yapıyorum işte... ...niye geldim ki ben buraya benim İstanbul'daki hayatım çok güzeldi işte dostlar. Ama işte burada da eğitim harika. E, o yüzden geldim. E, o yüzden işte burası da çok iyi. Ama orada işte ne kadar güzel hayatım var. Böyle... Tamamen bir ergen gibi mızmızlanıp duruyorum tamam mı? Ee, bir defasında dinledi dinledi dinledi ama bunu da yani seanslarca beni e, dinliyor. Almanca mızmızlanmak da çok zor bu arada. <gülüyor> Neyse ee, bir gün kalktı ayağa kalktı ee, yanıma geldi. baya Hasan oldu dedim. Büyümek bazı oyuncaklardan vazgeçmek demektir. <gülüyor> ben bunu hiç unutmuyorum. Eee. Yani aşk ilişkisi için de bunu söyleyebilirsin. Evet çok fazla kadın, çok fazla erkek var. Ama büyümek e, bir kişiye verilen belki sözde sadık kalabilmektir diye, diye düşünüyorum bazen. Evet fakat burada zaten günümüzde yapılan bütün sosyolojik, antropolojik, psikolojik çalışmalarda görüyoruz ki... ...insanlar artık o medya, sosyal medya vesaire o tür şeylerin etkisiyle benliklerini her sabah yeni baştan kurmak zorunda kalıyorlar. <gülüyor> Ve bir yerde duramıyorlar. Yani en temel meselelerimizden birisi... O, duramamak ve bir ilişkide duramamak. Bir tatilde mesela en çok çiftlerin e, en çok kavga ettikleri, en büyük krizlerin yaşan yer tatiller ve, ve pazar günleri. Evet. En kötü haftanın en evet. kötü günü duruluyor. Pazar günü çıkan krizler kadar hiçbir zaman çıkmaz. Evet. Çünkü dura <gülüyor> orada duramıyorlar. Çünkü hep evet. Ve kendileri hakkında düşünmek zorundalar. Evet. Russell çok enteresan bir şey söylüyor biliyor musun... ...mutlulukla ilgili olarak... Ee, ...yani Freud... ...kendi üzerine düşünmekten dolayı yaşanan... E, ...o krizlerden bahsederken... ...ben diyor Russell mutlum olmam... yani yıllı yaşlarda ben de herkes gibi... ...durmadan kendime bakardım... ...kendim hakkında çok düşünürdüm... ...durmadan düşünürdüm, durmadan... ...ve e, doğal olarak kendim hakkında bu kadar çok düşündüm... ...kendime bakınca... ...gördüğüm tek şey iğrenç bir yaratıktı... ...ben de herkes kadar herkes gibi iğrençtim... ...ama sonra... Ay, felsefe okumaya başladıktan sonra falan fark ettim ki kendime değil hayata bakmalıyım. Hı. Hayata başka insanlara, başka insanlar için ne yapılabilir? İlişkilerde başka insanlara nasıl yardım edilebilir? Yani içinde bulunduğumuz topluluk için ne yapılabilire baktığımda e, işte o zaman daha huzurlu bir hayata yaşamaya evet, başladım. Evet şimdi çok nefis bir şeydi aslında değinmiş oldun. Şöyle, aşkta da bu temel mesela. Şimdi ama bu Russell'ın ...bunu yapabiliyor olması... ...ilk safhadaki çektiği acıyla mümkün. Tabii. Yani kendi <gülüyor> irencim dediği noktayı... ...ne yapıyor çünkü o içe bakışla... ...kendi bütünlüğünü sağlıyor. Ama günümüz insanında... ...önce yani psikoterapi burada devreye giriyor... ...o parçalanmış kendiliğini birleştirmesi... ...öyle bir tam bir birleşme olmuyor elbette ama... ...birleşebilmesi evet. ki... ...dışarıya bakabilsin. Yoksa dışarıya baktığında işte biraz daha bahsettiğimiz... ...ilk idealizasyonlar... İşte ilkel savunma mekanizmaları. Hı hı. Bunlarla hı hı. yaşamaya başlıyor. Bunları ve bakamıyor ilk, aslında. Dışarıya. İlk bu parçalanma ve parçaların birleştirilmesi meselesiyle ilgili hı. olarak bu benlik ve benin ve benliğin kurulması ile ilgili olarak hiç inanılmaz güzel bir e, Dionysos üzerinden bir anlattığı hikaye var. Dionysos'u e, i̇ki kere doğmuş tanrı derler ona Dionysos'u böyle işte aşkın şarabın, vecd halinin sarhoşluk halinin esrikliğin, sanatın tanrısı olarak falan da şey yapılıyor onu e, şeyin ölümlü bir kadından çocuğu olduğu için Zeus'un semeleden eden Hera karısı Hera her çok kıskanıyor çok kıskanç bir kadın ve Dionysos'u öldürmeye karar veriyor büyük dev şeyler var titanlar var dev e, tanrılar ee, ...ve titanlara parçalattırıyor... ...paramparça ettiriyor şeyi... E, ...Dionysos'u... ...ve o paramparça olan... E, ...Dionysos'u daha sonra... ...Rhea... E, ...yani e, büyük annelerden bir tanesi... Zeus'tan e, daha büyük olan... ...büyük derken yaşça büyük olan... E, ...tanrılardan bir tanesi... ...Dionysos'un tekrar... Ee, parçalarını tek tek bütün organlarını bir araya getirip birleştiriyor ve çok acı çeken Dionysos'u tekrar bir araya getiriyor ve, e, ve Nietzsche'nin dediği şey o ee, o parçalanmışlığın tekrar bir araya getirilmesinden bir bire ortaya çıkıyor diyor. evet, evet kesinlikle ee, yani bunu daha sanatçı ve mitolojik olarak Freud şey diyor ya aslında galiba Nietzsche'yi düşünerek söylüyor onu hep yani o sanatçıların öylesine uğradığı yerlere şairlerin bizler çok büyük uğraşlar sonucunda. Tabii ki yani Nietzsche'nin çok acı çektiği için kendisi de o da yani öylesine uğramış falan değil ama ne kadar güzel değil mi? Yani Dionysos mitolojisinden e, benlik oluşumunu senin söylediğin hı. gibi parçalanmanın hı hı. paramparça organların tekrar araya getirilmesi o çekilen acının hı hı. E, benliğin oluşumuyla... Evet ve zaten psikoterapi de böyle acılı bir yanı evet. ve acılı bir süreç. Evet, evet. Ee, Bugün bana acı... bir şey dedi ama evet. ben buradan çok kötü çıkıyorum. Şimdi bana bir şey söylemeyecek misiniz dedi birisi. Ama <gülüyor> ben size kendinizi iyi hissetmeniz için var, var değilim ki dedim. Yani evet. o zaman masöze gidin yani. Ve evet <gülüyor> kesinlikle iyi hissetmek, iyileşmek anlamına gelmiyor çünkü. Evet. Bazen iyileşmek için kötü hissetmek gerekiyor. Evet. Böyle Melanie Klein'in depresif konum dediği şeyi <gülüyor> yaşamadan <gülüyor> <gülüyor> o bütünlük sağlanamıyor. Ama ancak o zaman... Biz hayatla hayat e, bakmaya başlıyoruz. Hı hı. E, ve ona dair mi söyle? Çalışmalar var. böyle Geçenlerde gaz yazımda da bahsettiğim, doğada böyle mahsur kalmış insanlar, işte üç ay, beş ay bir yerde bir dağcı bir yerde kalıyor ya da denizde. E, onlara baktıklarında o bütünleşmiş akışta olan kendisini kabul etmiş insanların tüm bu zorluklara dayanabilme kapasitesi de bir o kadar artıyor. Hı hı. Ve ama şöyle bir şey de var bir yanıyla şimdi hep biz böyle psikolojide hep anneye babaya bağlıyoruz pek çok şeyi Tabii. çocuk yetiştirmeye. Hı hı. Fakat bir yandan toplum mesela e, bu tüketim toplumu vesaire bu yani şu an mesela bizi bir araya getirecek bağlayacak simgeler o kadar azalmış durumda ki. O kimlik karmaşası o kadar yoğun ki hı hı. yani biraz evvel dediğim her sabah uyandığımızı kendimizi yeni baştan yaratmak. ...yeni baştan kurmak durumunda kalıyoruz... ...bunun toplumsal şeyleri de var... Hı hı. E, ...yansımaları da var... ...ve sadece çocukluk... ilgili bir durum değil... ...bugün insanların benliğinin... E, ...parçalanmış olması... Evet. E Nietzsche orada... ...ben hep Niçe diyorum mecburen... ...çünkü işte 6 aydır Nietzsche şey yaptım... ...Tanrı öldü derken bunu söylemeye çalışıyor biliyor hı musun... Hı. ...çünkü... Ee, yani Hristiyanlıkla 19. yüzyılda Hristiyan ahlakının e, gerçekten hiçbir işe yaramayıp bir çöküşü, e, nihilizmi dekadansı ortaya çıkarmasından kaynaklanan e, bir şeyden bahsediyor. Ve protestan ahlakının aslında artık hiçbir işe yaramaması ve insanın Tanrı'yı öldürmesinden yani Tanrı ölmedi diyor. Tanrı'yı insanlar öldürdü ve Tanrı'yı öldürdükleri için de aslında onları hayata ve birbirlerine bağlayan hiçbir şey kalmadı o yüzden onlar bir şey olmak zorunda onlar değişmek zorunda artık tanrının yerini yeryüzü aldı <gülüyor> yeryüzünü simgeleyecek olan ve yeryüzünü kurtaracak olan şeyde üst insan olmaktır diyor <gülüyor> ee, bu üst insan olmak İngilizceye yanlış çevrildiği gibi süpermen olmak anlamına gelmiyor <gülüyor> ee, kendi etiğini kendi kültürünü kendi sanatını ve hı hı. uygarlığı, e, insanları birbirine yapıştıracak olan uygarlığı, kültürü, sanatı oluşturabilecek kişinin üst insan olduğundan evet. e, bahsediyor. Yani çok enteresan. Evet, oradaki mesela mitoloji, halk hikayeleri, tüm bunlar şimdi mesela artık günümüzde Zeus'lar vesaire yok ama o mitolojin yerine aslında o ihtiyaç hala devam ediyor evet. ve yerine... İşte Pop starlar, film yıldızları, çağımızın mitleri mitleri alıyor ve orada da mesela aynı şeyi görüyoruz. Mesela idealizasyon, idealleştirme. İnsanlar Hı -hı. E, onları hayata tutan şeylerden birisi aslında bu idealizasyon e, ihtiyacı. Evet. Ve aşkla da bir çok bağlantılı. Çünkü ben şeyi mesela e, böyle program e, sonlarına doğru giderken, şunu mesela başlarken şey dedik ya aşk insanın yürüyüşünü değiştirir. Neden değiştirir? ...çünkü kabullenir... ...yani birisi onu kabul etmiştir... Hı hı. ...onu tüm varlığıyla... ...arzulamıştır... ...bu arzulanma eksikliği... E, ...o kadar hayatımıza yani... ...mesela insanların bu kadar görünme isteği... ...sosyal medyada olsun... ...bir ara böyle popstar yarışmaları vardı... ...oraya evet. çıkmak isteyen... ...çünkü göründüğü an... ...hatta öyle bir sözü de vardı. Bir dakika herkes bir gün bir dakikanı meşhur olacak. 15 mi? dakika. 15 dakika... <gülüyor> şey ee, çok önemli bir e, sanatçının evet. sonra sen devam et aklıma gence söylerim. ...en ee, ende var olun. Evet, var olun doğru. E, ve o görünme ihtiyacı beni birisi görsün. Varım bu Hı -hı. dünyada varım. Aşk da tam anlamıyla aslında bunu bize yani e, o, daha iyi görüldüğümüz ve daha, daha güzel iyi. görüldüğümüz başka bir şey de olmasa gerek evet. değil mi? <gülüyor> yani evet. E, biz galiba e, zamanımızı ile mi bitirelim? E, Şarkıya yetmeyebilir. O zaman şarkıyı iki dakikamız varsa keseriz. E, evet. e, kes, bu güzel şarkıyı <gülüyor> kesme e, cesaretini <gülüyor> ve kötülüğünü yapacak bir arkadaşımız varsa şeyin or orada. Bilmiyorum artık ne yapacak o bilmiyorum. Ben de uzattım yüzeyle. Fış şarkımız Eric Clapton'dan Nobody Knows You When You Are Down And Out Normalin Sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta